Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme bat Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Kardeşlerim, bugünden itibaren her pazar inşallah İmamı Nebevi'nin Rahimallah Riyazus Salih'in eserini okumaya başlayacağız. Bu eser şerhli bir eser. Şari İbni Uğtaymin Rahimeoğlu'la kendisi şerh etmiş. Bu kitaptan inşallah okuyacağız. Rabbim Azze ve Celle bunu bize kolaylaştırsın. Okuyup anladığımız yerlerle amel etmeyi bize nasip etsin. Allah'tan, Allah Azze ve Celle'den gayemiz budur. Allah'ın gayemiz rızasını kazanmaktır. İnşallah Allah Azze ve celle bizi bu işte muvaffak kılsın. Amin. Riyazu Salihin dersine başlamadan evvel kitabın müellifi olan İmam Nevevi rahimeullah'tan onun hayatından kısa bir bahsetmek istiyorum. İmam Nevevi rahimeullah 631 Hicri 1233'te miladi yılında Şam'ın güneyinde Neva köyünde doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevala anlamında Nevevi diye anıldı. İlim tahsiline Kur'an-ı Kerim ile başlayan Nevevi, Rahimullah, hadis, İslam hukuku, ahlak ve edebiyat alanlarında eserler vermiştir. Günümüzde özel hadis fakültesi diyebileceğimiz Şam'daki Eşrefiye Darul Hadis Hocalığı'nı yapmıştır. 44 yıllık hayatında 40'tan fazla eser veren Nevevi, özel yaşantısında örnek şahsiyet olmuştur. Bunların tümü önemli eserler olmakla beraber Riyazu Salihin, 40 Hadis ve Sahih-i Müslüm müslüme Müslime Şerhi oldukça meşhur olmuştur. İmam Nevevi Rahim Hicri 676 miladi 1277 yılında 44 yaşında bu dünyaya gözlerini yummuştur. Kendisi kısa hayatında 40'tan fazla da eser yazmıştır. Allah kendisine rahmet ve merhamet etsin. Şarih olan Şeyh Hüseyin Rahimullah Suudi Arabistan'ın Kasim vilayetinde Uneyze şehrinde dünyaya gelmiştir. Hicri 1347 Miladi de 1926 yılında doğdu. Kendisi ilk dersini, ilk eğitimini Annesi tarafından Kur'an-ı Kerim eğitimini annesi tarafından dedesi olan Abdurrahman bin Süleyman et Damir'den öğrendi. Okuma, yazma ve bir miktar edebiyat, matematik. Matematikten sonra okula girdi. Öğrendikten sonra bunları öğrendi nasıl okula girdi? Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i, hadis ve fıkıhtaki bazı kısa metinleri ezberledi. İlk şehirlerinden de meşhur olan Abdurrahman bin Nasr Es-Sadi Rahimullah'tır. Kendisinin meşhur hocalarındandır. Şeyh Rahimullah kendisi Suudi Arabistan'da kibar ulemadandır. Birçok eserleri vardır. Bazılarını kendimiz burada okumaktayız. Şeyh Rahimullah, Hicri 1421, milad 2000'de rahatsızlandığı ciddede de hastanede vefat etmiştir. Allah rahmet ve merhamet etsin. ve şarih bu şekilde. Bir de İmam Nebevi'nin ön sözü var. Orayı da okumak istiyorum. Hamd, bir ve kahhar olan düşman, düşmanlarına karşı güçlü, dostlarına çok bağışlayıcı olan gönül ve basire sahipleri için öğüt, akıl sahiplerinin ve ibret alma yeteneği bulunan kimselerin de kalp gözleri açılsın diye geceyi gündüzün üstüne bürüyüp örten Allah'tır. O Allah ki seçtiği kullarını uyandırmış ve onları bu dünyada zült sahipleri kılmış, nefis kontrolü, daimi tefekkür, sürekli öğüt alma, ve Allah'ı ile meşgul etmiş Kendisine itaate Ebediyet yurdu için hazırlık yapmaya Gazabını celbedecek Ve helak yurduna sürükleyecek Davranışlardan kaçınmaya Değişik hal ve ortamlara rağmen Bu durumları korumaya Muvaffak kılmıştır Ona hamdin en yüksek derecesi En pakı En kapsamlısı ve en mükemmeliyle Hamd ederim Şehadet ederim ki kullarına karşı çok şefkatli, kerem sahibi, çok esirgici ve çok bağışlayıcı Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu, elçisi, habibi ve dostudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Doğru yola kılavuzluk eden en doğru dine çağrandır. Allah'ın salat ve selamı ona, diğer peygamberlere, bütün peygamberlerin inanmış yakınlarına ve salih kişiler olsun. Amin. Yüce Allah ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum buyurmuştur. Bu ayeti kerime onların yalnız ibadet için yaratılmış olduklarını açıkça ifade etmektedir. O halde onların yarattıkları, yaratıldıkları gaye itina gösterip züht yoluna ilerlemeleri... Ve dünya hazlarından yüz çevirmeleri gerekir. Çünkü dünya ebediyet diyarı değil, zevale mahkum bir yurttur. O sırtına binen yolcuyu ahirete götüren bir binektir. Neşe ve huzur mekanı değildir. Ayrılık caddesidir. İkamet vatanı değildir. O yüzden de bu dünyanın en uyanıkları abidler, insanların en akılları da zahitlerdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Dünya hayatının durumu gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip iç içe girer. Nihayet yeryüzü bir takınıp rengarek süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahipliği oldukları, olduklarını sandıkları bir sırada bir gece veya gündüz ona emrimiz, felaketimiz gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden kopartılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünen kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Yunus suresi 42. ayette böyle buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Bu anlamda daha pek çok ayet vardır. Şair ne güzel söylemiş. Allah'ın öyle zeki kulları vardır ki bunlar fitnelerden korkmuş, dünyayı boşlamışlar. Ona dikkatle bakınca şunu anlamışlar. Orası hiçbir direğe vatan değildir. Bunun üzerine orasını engin bir deniz sayıp, salih amelleri orada seyreden gemiler saymışlar. Dünyanın hali anlattığımız gibi durumumuz ve yaratılma sebebimi zikrettiğimiz şekilde olduğuna göre, aklı başına kişiye düşen salihlerin yolundan yürümek, akıl sahiplerinin ve gönül gözleri açık kimselerin yoluna gitmek, işaret ettiğim meseleler için hazırlık yapmak ve uyardığım konulara ihtimam göstermektir. Kişinin bu hususta takip edeceği en doğru ve en sağlıklı yol, öncekinlerin ve sonrakinlerin efendisi, ve en şereflisi olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize sahih olarak ulaşan hadislerindeki edep ile edeplenmektir. Yüce Allah iyilik ve takva üzere birbirinize yaraşın buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahi olan sahih olarak gelen hadislerinde şöyle buyurmuştur. Kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımında olur. Her kim bir hayra kılavuzluk ederse ona o hayır işleyenin ecri kadar sevap yazılır. Her kim iyi bir şeye çağırırsa ona uyanların sevabının bir misli de kendisine yazılır ve bu onların sevabından hiçbir şey eksiltmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a de Vallahi Allah'ın senin vasıtanla bir kimseye hidayet etmesi senin için kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuştur. O yüzden ben kişiyi ahirete yönel, yönelten batini ve zahiri ebedi kazandıran hayra teşvik edip kötülüklerden sakındıran sahih hadislerin bulunduğu bir kitap yazmayı uygun buldum. Bu kitapta zühd, nefis terbiyesi güzel ahlak, kalp temizliği ve tedavisi ''Azaların kötülüklerden korun, korunması ve hataların düzeltilmesi gibi ariflerin hedef meselelere mesele, meselelerle ilgili hadisler bulunsun istedim. Bu kitaba sadece sahih hadisleriyle bilinen kitaplardan sahih olduğunu kesin olan hadisleri almaya özen gösterdim. Ayrıca her konuya Aziz Kur'an'dan ayeti kerimelerle başladım.'' <gülüyor> Gerektiği yerde hareketlendirme yapıp kapalı kelimeleri açıkladım ve bazı değerli uyarılarda bulundum. Eğer bu kitap tamamlanırsa ona itimam gösterecek kimseyi hayırlılara sevk edip her türlü çirkinlikten ve helak edici günahlardan engelleyici bir kitap olacağını umarım. Bu kitaptan faydalanacak her bir kardeşimden ricam benim anne ve babam, hocalarım, diğer dostlarım ve bütün Müslümanlar için dua etmesidir. Dayanığım ve güvenim ancak Allah'tır. İşlerimi onca, ancak O'na havale ederim. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak aziz ve hakim olan Allah'ın yardımı iledir. Demiş İmam Nevevi, Rahim Allah. Kendisi, kardeşler şurada bir bir şey söylemek istiyorum. İmam Nevevi Rahimullah bu kitabı yazarken beyan ettiği gibi sahih kaynaklardan ve sahih olan hadisleri almaya çalışmış. Asrımızın muhaddislerinden Şeyh Elbani Riyazu Salihine yazdığı mukaddimede Riyazu Salihinin içinde 55 adet zayıf hadis olduğunu beyan etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Riyazu Salihin Türkçe manasıyla Salihlerin Bahçesi demektir. İmam Neve Virahe da bahsettiği gibi kitap genelde zühd ve takva ile alakalı hadisleri toplamaya çalışmış. İlk başta da birinci bölümde ihlas. Ve açık gizli tüm söz davranış ve amellerle iyi niyet taşıma başlığını vermiştir. Konuyla ilgili ayetler şöyledir. Beyne suresi 5. ayette Oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak, Allah'ı birleyenler olarak ona kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekat vermeleri emredilmişti. İşte doğru din budur. Hac suresi 37. ayette de Allah'a Onların ne Allah'a, onların ne elleri, ne de kanları ulaşır. Ona ancak sizin tagvanı ulaşır. Gene Ali İmran 29. ayette de ki, kalplerinizdekileri gizleseniz de, açığa uğursanız da Allah onları bilir. İmam Nebevi Rahim Allah bu bölüme ihlas başlığını vermiştir. Niyetin açıklaması şöyledir. Niyetin yeri kalptir. Ve hiçbir amelde dille niyet yoktur. O yüzden namaz, oruç, hac, abdest veya başka bir ibadette başlarken diliyle niyet eden kimse Allah'ın dininde olmayan şeyi söyleyen bidatçı birisidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alır, namaz kılar, sadaka verir, oruç tutar, hacca giderdi ama niyeti hiç telaffuz etmezdi. Çünkü niyetin yeri kalptir. Yüce Allah kalplerdekini bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Bu sebeple müellifin kaydettiği ayette Allahü Teala de ki kalplerinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onları bilir. Ali İmran 29. ayette böyle buyurmuştur. İnsanın yaptığı ibadetlerdeki niyeti sırf Allah olmalı, her yaptığı, yaptığını Allah ve ahiret için yapmalıdır. Yüce Allah'ın oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'ı billeyenler olarak ona kulluk etmeleri emrolunmuştu. Ayetinde emrettiği şey de budur. Buradaki dinden kasıt ameldir. Tüm ibadetlerde niyeti kalpten geçirmek gerekir. Örneğin abdest alırken içinden abdest aldığını, abdeste Allah rızası için aldığını, abdeste Allah'ın emrini yerine getirmek gayesiyle aldığını geçirmelisin. Demek ki her ibadette üç şeye niyet edilmelidir. Birincisi ona, ona ibadeti yapmaya, o ibadeti yapmaya, onu Allah rızası için yapmaya, Allah'ın emrini yine getirmek için yapmaya. Niyetin en mükemmeli bu şekilde olan niyettir. Namazda ve diğer tüm ibadetlerde de böyle yapılmalıdır. Müellif birkaç ayet zikretti. Bunların hepsi niyetin yerine kalp olduğuna ve Yüce Allah'ın kulun niyetini bildiğine delalet etmektedir. Kişi bazen insanların önünde Aslı itibarıyla salih olan bir amel işler ama niyeti bozuk olunca amel bozuk bir amele dönüşür. Çünkü Yüce Allah kalplerdekini bilir, insan kıyamet günü ancak kalbinin karşılığını görecektir. Yüce Allah, o Allah onu tekrar döndürüp yaratmaya kadirdir. Gizlilerin ortaya dökülüp konacağı gün buyurmuştur. Yani kalpte olanların kontrol edileceği gün. Bir yerde de bilmez mi o kabirlerde olanlar dışarı atıldığı, göğüslerde olanlar devşirildiği zaman buyurmaktadır. Bu iki ayet kardeşler birinci ayet Tarık suresi 89. ikinci ayet de Adiyat suresi 9 ve 10. ayetlerdir. İşte ahirette ödüllendirme ve cezalandırma kalptekine göre olacak. Asıl itibarı alınan bu olacaktır. Dünyada ise zahire itibar edilir ve insanlara görünürdeki hallerine göre muamele edilir. Ancak bu zahiri haller kalptekiyle uyuşursa kişinin içi ve dışı da bir olur. Kalpteki uyuşmaz ve kalp bozuk niyetler barındırırsa o kişinin zararı büyüktür. Çalışır, yorulur ama yaptığından hiçbir nasibi olmaz. Nitekim sahih bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah şöyle buyurdu. Ben ortak koşulmaktan en münezzeh olanım. Her kim? Yaptığı amele benimle birlikte başkasını da ortak ederse onu şirkiyle baş başa bırakırım. Müslim'in 2985. Hadisi Aman Allah'ım kardeşlerim. Görüyor musunuz ihlasın önemini? Bil ki bazen hayırlı bir amele niyetlendiğinde şeytan gelerek sen bunu gösteriş için yapıyorsun der ve gayretini kırmaya çalışır. Bu durumda onu aldırış etme, sözüne uyma bilekiz niyetlendiğini yap. Kendi kendine sen bunu gösterir için desin mi yapıyorsun diye sor. Hayır cevabını verirse verirsen bil ki bu şeytanın kalbine soktuğu bir vesvesedir. Onu aldırış etme. Konuyla ilgili hadislere gelince kardeşlerim birinci hadis şöyle. Müminlerin emiri Ebu Havs Ömer bin El-Hattab radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Allah'ın Resulü şöyle buyururken işittim. Allah'ın Resulünü şöyle buyururken işittim. Ameller ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği vardır. Dolayısıyla her kimin hicreti Allah ve Resulüne doğru ise onun hicreti Allah ve Resulüne olur. Her kimin hicreti de kavuşacağı bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın için ise onun hicreti de hicret ettiği şey olur. Bu hadis Sahih-i Müslim'in 2985 numaralı hadisi. Bu bölümün konusu ihlas olduğundan ve orada kişinin her söz, hareket ve halinde Allah'ın rızasını gözetmesi gerektiğini işlediğimizden müellif evvela bu anlamı ifade eden bazı ayetleri sonra da aynı anlamdaki bazı hadisleri zikretti. Hadislere Ömer radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisle başladı. Alimler ameller ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği vardır cümlesinin birbiriyle ilgisi konusunda farklı görüşte ileri sürmüşlerdir. Bazı alimler iki cümlenin her biri aynı anlamdadır. İki cümle ikinci cümle birinci cümlenin kuvvetlendiricisi mahiyetindedir demişlerdir. Fakat bu doğru değildir. Çünkü sözde aslulan yeni bir şey ifade etmesidir. Bir öncekinin kuvvetlendiricisi olması değil. Ayrıca bu iki cümle üzerinde düş, düşünüldüğünde aralarında büyük bir fark olduğunu birincisinin sebep, ikincisinin sonuç belirttiğini belirttiği görülür. Birinci cümle sebep cümlesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu cümleyle her amelde mutlaka niyet bulunduğunu aklı başında her özgür her bireyin yaptığı amelde mutlaka bir niyet taşıdığını, aklı başına her özgür insanın niyetsiz bir iş yapmasının mümkün olmadığını beğen buyurmuştur. Hatta bazı alimler Allah bizi niyetsiz bir amel yapmakla yükümlü tutsaydı bu güç yitirilemeyen bir amelle yükümlü kılma kabilinden bir yükümlülük olurdu demişlerdir. Bu doğrudur. Siz aklı başında ve hür olarak bir ameli belli bir niyet taşımadan nasıl yapabilirsiniz? Bu imkansız bir şeydir. Çünkü eylem bir iradeden ve kudretten neşet eder, yani çıkar. İrade niyettir. Demek ki ilk cümlenin anlamı şöyledir. Her amel sahibi mutlaka bir niyet taşır. Fakat niyetler farklılık gösterir. Yerle göğün birbirine uzaklığı kadar birbirine zıt niyetler vardır. Kimi insanların niyeti zirvede, en yüksek şeylerde, kimi insanların niyeti ise zerrede, en basit ve değersiz şeylerdedir. Öyle ki aynı işi yapan, onu başından ortasına, ortasından sonuna aynı şekilde gerçekleştiren hareketi, Sözü ve eylemi birbirinin aynı olan iki adam görürsünüz. Ama ikisi arasında niyetlerinin farklılığı sebebiyle yerle gök arası kadar fark bulursunuz. Demek ki <gülüyor> temel cümle her amelde mutlaka niyet bulunur cümlesidir. Sonuç cümlesi ise şudur. Herkese ancak niyet ettiği vardır. Şeriata uygun amellerimizde Allah'a ve ahiret yurduna niye onları elde edersiniz dünyalıkları elde etmeye niyetlenirseniz onu elde edebilirsiniz de edemeyebilirsiniz de Yüce Allah İsra suresi 18. ayette şöyle buyurmuştur her kim bu çar çabuk geçen dünyayı dilerse ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarına dünyada hemen verir Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Ona dilediği kadarını ver dilediği kadarını veririz <gülüyor> dememiş. Aksine dilediğimiz kadarını veririz demiştir. Yine dilediğimiz kimseye buyurmuştur. Yani her insana değil böylece bu dünyalıktan verilecek kimseyi de verilecek şeyi de kendi iradesiyle Allah Azze ve Celle'le kayıtlamıştır kardeşlerim. Demek ki bazı insanlara bu dünyalıktan istediği her şey verilir. Bazı insanlara bir kısmı verilir. Bazılarına da istediği hiçbir şey verilmez. Yüce Allah'ın ona yani dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını dünyada hemen veririz. Buyurduğunun anlamı budur. Ancak her kimde ahireti diler ve bir mümin olarak ona yakışır bir çaba ile çabalarsa işte bunların çalışmaları karşılık görür. Buyurarak Allah rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek yaptığı amelin meyvesini mutlaka toplayacağını beyan etmiştir. Bu ayet de İsra Suresi 19. ayettir. Ameller ancak niyetlere göredir. Hadisi her amelin özellikle de kalbi amellerin ölçüsüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari ve Müslim'in Aişe radyallahu an'tan yaptığı rivayette gelen her kim emrimiz ve iznimiz bulunmayan bir amel işlerse o kabul edilmez. Hadisi ise zahiri amellerin ölçüsüdür. O yüzden ilim erbabı bu iki hadis dinin tümünü içermektedir demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha sonra söylediği söze uyarlanacak bir örnek zikretmiştir. Dolayısıyla her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne doğru ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne olur. Her kimin hicreti de kavuşacağı bir dünyalık veya nikahlayacağı bir kadın ise onun de hicret ettiği şey olur buyurmuştur. Hicret kişinin küfür diyarından İslam diyarına göçmesidir. Mesela Amerika'dan Amerika'da yaşarken ki Amerika bir küfür diyarıdır. Müslüman olan bir adam orada dinini açığa vuramayınca İslam diyarına göçer. İşte hicret budur. İnsanlar hicret ederlerken her birinin hicreti farklı farklı olur. Kimisi yurdunu terk ederek Allah'a ve Resulüne yani Allah'ın peygamberinin diliyle beyan ettiği şeriatta hicret eder. Asıl hayra, güzelle ulaşacak, hedeflerine varacak kimse de budur. O yüzden Allah Resulü onun hicreti Allah ve Resulüne olur buyurmuştur. Yani bu kimse niyet ettiği şeye ulaşır, onu elde eder. Bir grup insan da vardır ki Elde edeceği bir dünyalık için hicret eder. Örneğin bir adam bol para kazanmayı çok seviyor. Filan İslam ülkesinde para kazanmak için büyük imkanların olduğunu duyunca bulunduğu küfür ülkesini bırakıp İslam ülkesine taşınıyor. Bunu dini kaygısından dini düzgün bir şekilde yaşayabilmek için yapmıyor. Sadece dünyavi kaygılarıyla yapıyor. Üçüncü grup insan muhacir ise küfür diyarına İslam'ın diyarına evlenmek, küfür diyarından İslam diyarına evlenme istediği bir kadın için hicret eden kimsedir. Ona "Sana kızımı ancak İslam diyarında kalır, küfür diyarına gitmezsen veririz." diyorlar. O da İslam diyarında kadın için İslam diyarına, kadın için göç ediyor. Dolayısıyla dünyalığı isteyen de kadını elde etmeyi arzulayan da Allah'a ve Resulüne hicret etmemiştir. O yüzden Allah'ın Resulü onun hicreti hicret ettiği şeye olur buyurmuştur. Allah Resulü burada onun hicreti elde edeceği dünyalı veya önleneceği kadına olur dememiş. Onun hicreti hicret ettiği şeye olur buyurmuştur. Fakat neden? Neden Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyurdu? Bir görüşe göre söz uzamasın diyedir. Çünkü onun hicreti elde edeceği dünyalı veya önleneceği kadına olmuş olur denildiğinde söz uzamış olur. Bir görüşe göre ise bunlardaki niyet basit, değersiz ve bozuk olduğu için bunları küçümseyerek ağzına almayı tenezzül etmemiştir Allah Resulü Aleyhisselam. Her halükarda, hicretinde dünyalığı veya kadını elde etmeyi hedefleyen kişinin bu niyeti düşük, basit, değersizdir. Hicretini Allah ve Resulüne yapan birinci grup insan ise ...bundan tamamen farklıdır. Kardeşlerim... <gülüyor> ...İbn-i rahim Rahimoğlu'la... ...hicretin kısımlarını ...kısımlara ayırmış ve şöyle diyor... ...hicretin kısımları... ...üç kısımdır. Mekandan hicret... ...yani amelden hicret... ...birincisi mekandan hicret... ...ikincisi amelden hicret... ...üçüncüsü failden hicret. Olmak üzere üç kısım ayrılmış... Birinci kısım mekenden hicret. Bu şöyle açıklıyor. Bu insanın fıski fucurun günahların ve küfrün yaygın olduğu bir ülkeyi bırakıp bunların bulunmadığı yere taşınmasıdır. Bunun en büyüğü küfür diyarından İslam diyarına yapılan göçtür. İlim ehli dini açıkça yaşayamayan kimsenin küfür diyarından İslam diyarına göçmesinin farz olduğunu söylemişlerdir. Ancak dinini açığa vurabiliyor ve İslam şiar, e, şiarlarını yerine getirmede bir engelle karşılaşmıyorsa hicret etmesi farz değil müstahaptır. Bu sebeple o küfür diyarına göçe göçmek küfür diyarında muhkimken orada yaşamaya devam etmekten daha kötü bir durumdur. Fakat kişinin kendi vatanı küfür diyarıysa ve orada dinini yaşayamıyorsa orayı terk edip hicret etmesi farz olur. Buna göre Müslüman olan ve İslam diyarında yaşayan kişinin küfür diyarına seyahat etmesi caiz olmaz. Çünkü orada dini ve ahlaki tehlikededir. Ayrıca bu malı boş harcamak ve kafirlerin ekonomisine, ekonomisini güçlendirmek olur. Ayrıca bu malı boşa harcamak burayı tekrarlıyorum. Ayrıca bu malı boşa harcamak ve kafirlerin ekonomisini güçlendirmektir. Oysa biz kafirlerle gücümüz yettiği her şeye savaşmakla emrolunduk. Allah Azze ve Tevbe suresi 120. ayetinde Ey ima edenler kafirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Bil ki Allah muttakilerle beraberdir. Bu Tevbe suresi 123. ayetti. Ve 120. ayet. Onların savaşan müminlerin kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları bunlar karşılığında mutlaka onlara salih amel sevabı yazılır. Bu Tevbe suresi 120. ayetti. Biraz önceki okuduğum ise Tevbe suresi 123. ayetti. Hülasa Kafir ne olursa olsun ister Hristiyan, ister Yahudi veya Ateist olsun, ister kendisine İslam adını yakıştırsın veya yakıştırmasın Allah'ın kitabının, peygamberinin ve bütün müminlerin düşmanıdır. Hangi kılığa girerse girsin o düşmandır. Kardeşler küfür diyene seyyat etmek sadece 3 şartla caiz olur. Birinci şart. Aklına gelebilecek, şüphelere def edebilecek bir bilgiye sahip olması gerekir. Çünkü kafirler kendileri peygamberleri, çünkü kafirler dinleri, peygamberleri kitapları ve ahlakları hususunda Müslümanların akıllarına şüpheler sokarlar. Onların sürekli şüphe, tereddüt içinde kalmaları için her hususta şüpheler ortaya atarlar. Bilindiği gibi yakini imana sahip olması gereken hususlarda, Şüphe düşen bir kimse dini vecibelerini yerine getiremez. Allah'a, meleklerine, kitablarına ve ahiret ahirete ve hayriyle, şerriyle, kadere, iman kesin olması şarttır. Bunların birinden şüpheye düşen insan kafir olur. Kafirler daima Müslümanların akıllarına şüpheler sokarlar. Hatta onların önünde gelenlerinden biri açıkça şöyle demiştir. Müslüman'ı dininden çıkarıp Hristiyan yapmaya çalışmayın. Onu dininde şüpheye düşürmeniz yeterlidir. Çünkü onu dinden şüpheye düşürürseniz dininden etmiş olursunuz ki bu kafirdir. Yani onları sapıklık ve akla aykırılık üzere kurulu Hristiyanlığa sokmaya çalışmayın. Siz onları izzet, güç ve şeref bulunan İslam dairesinden çıkartın bu yeterlidir. Çünkü Hristiyanlar hadis-i şerifte ifade edildiği gibi hak yoldan sapmışlardır. İsa aleyhisselamın dini hak olsa da bu kendi zamanındaydı. Resulullah aleyhissatü vesselam'ın peygamberliğinin gelmesiyle nasihat edilmeden önceydi. İkinci şart kendi şehveti arzulardan kendisini şehvi arzulardan koruyacak dini bir güce, takvaya sahip olmasıdır. Çünkü dini yönü güçlü olmayan kimse küfür diyarına gittiğinde batağa saplanır. Çünkü orada içki, zina, cinsi sapıklıklar ve daha pek çok dünya ve zevkleri yaşayacağı bir ortam bulur. Üçüncü şart ise kardeşler, oraya seyahat etme ihtiyacının bulunması gerekir. Örneğin, kişi hastadır ve tedavi için küfür ülkesine gitmesi gerekir. Veya İslam ülkesinde bulunmayan bir konuda İhtisas yapmaktadır. Oraya gitmeye ihtiyaç duyar ve gider. Ya da ticaret için ticaret için oraya gitmesi gerekir. Gider, ticari bağlantıları ve işlemlerini yapıp döner. Önemli olan oraya gitmesini gerektirecek bir durum olmasıdır. O yüzden küfür ülkelere sırf seyahat için gidenler Şeyh Useymin burada kendi görüşüyle bana göre günah işliyorlar demiştir. Bunun için harcadıkları her kuruş haramdır. Malı boşa harcamadır. Ve rahat rahat gezip dolaşamayacakları önlerinde yapmış oldukları amellerden başkasını göremeyecekleri günde bundan hesabı çekileceklerdir. Çünkü bunlar vakitleri boşa geçiriyor. Malları telef ediyor. Ahlaklarını bozuyorlar. Bazen Beraberinde, ailelerini ailelerinde götürüyorlar. İşin tuhafı bunlar. Ezan sesinin duyulmadığı, Allah'ın adının anılmadığı, sadece havra borusunun ve kilise çanının duyulduğu küfür diyarına gidiyorlar. Eşleriyle, oğullarıyla, kızlarıyla uzun süre kalıyorlar. Bu süre içerisinde bir sürü kötülük elde ediyorlar. Allah'tan afet ve selamet dileriz. Bu Allah'ın musibetler vermesine sebep olacak bir beladır. Başımıza gelen ve şu anda yaşamakta olduğumuz tüm felaketler günah ve mahsiyetler sebebiyledir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlediğiniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu da affeder. Bu ayette şu an şu, Şura suresi 30. ayettir kardeşlerim. Biz gafletteyiz. Ve ülkemizde güven içinde yaşıyoruz. Sanki Allah'ın bizden gafilmiş bilmiyormuş gibi Allah bizden gafilmiş bilmiyormuş gibi zalime mühlet verdiğini yakaladığında ise elinden kaçamayacağımızı unutuyoruz. İnsanlar bu olayları yaşıyorlar. Fakat Allah korusun kalpleri katı. Oysa yüce Allah andolsun biz onlara azapla yakaldık da yine rabbilerine boyun eğmediler, yalvarıp yakarmadılar. Mü'minun suresi 70. 76. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle buyurur. Onlara azap yakaladı, başlarına felaketler geldi de yine Allah'a boyun eğmediler. Dua edip yalvarmadılar. Azabından dehşete düşmediler. Aksine Allah korusun kalpleri katılaştı ve öldü. Öyle ki başlarından hayati tehlikeler geçer de kalp onu gayet normal karşılar. Kalbin ölmesinden ve katılaşmasından Allah'a sığınırız. Oysa insanlar akıllı ve uyanık olsalar diye bir kalbe sahip olsalardı içinde bulunduğumuz şu hal şu hallere düşmezlerdi. Üstelik biz şu anda kendimizi yırtıcı bir harpte orduların ve büyük güçlerin saldırıları altında sayıyoruz. Buna rağmen Allah'ın dilemesi hariç Allah'ın dilemesi hariç kılı kıpırdamayan hiç kimse kılık kıpırdayan hiç kimse görmüyoruz. Şu durumda yani. Bu zor koşullarda kimileri aileleriyle birlikte küfür diyarlarında, fısk diyarlarında, fuş diyarlarında gezip tozuyorlar. Tekrar söylüyorum. İnsanın dinin yaşayamadığı küfür ülkesine hicret etmesi farzdır. İslam'a davet maksadıyla küfür ülkesine gitmek caiz caizdir. Orada bir bir tesiri, orada bir tesiri ve yararı olacaksa bunda bir sakınca yoktur. Çünkü bu maksat, bu maslahat için seyahat kabiliğindendir. Küfür ülkesinde halkın çoğu İslam'dan yana körleştirilmiş, kölleş, hakkında hiçbir şey bilmez hale getirilmiş, hatta bu hususta saptırılmış, kendi kendilerine İslam vahşet, barbarlık ve terör dinedir denmiştir. Avuz bille. Özellikle Batılı insanlar Müslüman olduklarını iddia eden bazı kimselerin eliyle işlenen bir takım olayları işittiklerinde nerede İslam? Bu bir vahşettir diyorlar. Awwuz bille. Müslümanlar ve onların hareketleri yüzünden İslam'dan nefret ediyorlar. Allah hepimize hidayet etsin. Kardeşler, inşallah ikinci kısım hicrete geçeceğiz. Amelden yani fiilden hicrete. Fakat bunu inşallah bir dahaki derse bırakalım. Allah okuduklarımız ve anladıklarımızla amel etmeyi bize nasip etsin. Allah kalplerimizi İslam'a açsın. Allah Allah'tan afiyet dileriz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve tube ileyk.